Evet, İstanbul'dan Beşir Bey'in sorusu vardı hocam. Biz postacılık yapıyoruz diyor. Götürdüğümüz postalardan bazen de kredi kartı götürüp dağıtıyoruz diyor. Acaba onların girmiş olduğu faizlerden bizim de vebalimiz var mı? Evet. Kredi kartı kullanımı helal olan bir şey olduğundan dolayı postacı kardeşlerimiz veya bunu dağıtan e, görevli arkadaşlarımız helal olan bir işi yapıyorlar demektir. Hı -hı. Niye? Çünkü kredi kartını kullanan kişi eğer bunu faizde kullanıyorsa veya ödemelerini geciktirerek faize düşürüyor ise yaptığı iş ikinci bir eldir. Hı -hı. Kredi kartı kullanmak caizdir. Mesela ben de zaman zaman kredi kartı kullanıyorum. Kullandığımda kredi kartını asla e, taksitlendirtmiyorum. Tek ödeme yapıyorum. Ve şeylerim, harcamalarımı ona göre ayarlıyorum. Ay sonunda tek ödemeyle bitiriyorum. Ben bunu tek ödeme yerine işte asgari ödemeyi yapıp geri kalanını taksitlendirdiğim vakitte ne yapmış olurum? Faize düşmüş olurum. O zaman bu vebal kimin olur? Benim olur. Çünkü postacı kardeşimiz helal olan bir işi yapıyor. O tamamıyla ...helal olan bir şeyi dağıtıyor ve görevini bitiriyor. Ondan sonra kullanan kim? Ben. Eğer ben hata etmiş isem... ...bunun vebali de günahı da bana aittir. Hiçbir zaman postacıya ait değildir. Mesela şöyle bir örnek verelim. Yani bizatihi kendisinin haram olmadığından dolayı. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Bir insan silah üretiyor. Silah üreten bu insan... ...üretmiş olduğu silahla... ...vatanın müdafasına... Değil mi? Veya kişinin kendi meşru mudafasına, malını mudafasında kullanması için üretilir. Ama bu silahı alan kişi gitse bir başkasını öldürse, üreten bir günahkar olur ve suçlu olur? Yoksa tetiği çeken kişi mi suçlu ve günahkar olur? Bu işi işleyen. İşleyen. Aynen burada da kredi kartı kullanmak mubahtır. Bu kartı yanlışla kullanan, faize vesaire düşüren kişi ayrı bir kişidir, ikinci bir kişidir. Dolayısıyla postacıları veyahut da dağıtıcıları hiçbir şekilde ne yapmaz? Bunun günahı etkilemez. Evet. Bir de hocam şu zaviyeden bakalım. Bir kişi şoför. Sadece şoförlük yapıyor. Evet. Ama bu kişinin işi işte alkollü mamulleri götürüp yerlerine teslim etmek. İçmek gibi bir şey yok. Sadece taşıyor. Bundan dolayı günahkar olur mu? Şimdi bakın. İslam dininde asıl olan nedir? Herkesin kazancını helal yoldan kazanmasıdır. Dolayısıyla İslam'ın meşru olmadığı, meşru kabul etmediği bir işi hiçbir kimse ne yapamaz? Yapamaz. İslam dinde işki nedir? Haramdır. haramdır. Hı hı. İşki haramsa, işki dağıtmak da haram mıdır? Evet, işki dağıtmak da haramdır. Hiçbir kimse işki dağıtan bir efendim, arabanın şoförlüğünü yapamaz. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak Celle ve Allah Hazretleri buyuruyor? Ve alal birre ve takva ve la ta'avanu alal ismi ve la'udvan Takvada ve e, mübah olan alanlarda birbirinizle yardımlaşın. Ama günahta veya, veya bir başkasının hukukunu çiğnemekte, hukukuna tecavüz etme, etme hususunda birbirinize ne yapmayın? Asla yardım etmeyin diyor. O nedenle de haramı biraz önce de söylediğimiz gibi bizatihi yapmak haram olduğu gibi haramların işlenmesine vasıtı olmak, aracı olmak, sebebiyet vermekte haramın bizzat kendisidir. Bunun için içki dağıtan bir arabaya kardeşimiz şoförlük, Dinen yapamaz, dinen yapamaz.